Kent İngilizce Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. Efendim güzel bir bayram günde sizlerle birlikteyiz. Herkese güzel, mutlu, sevdikleriyle ve sağlıklı bir bayram dileyerek başlamak istiyoruz bu hafta programımıza. Kent İngilizce Öyküleri programında bildiğiniz gibi iki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluşuyoruz. Ve gerçek yaşamdan insan öykülerini hem de ilham veren yaşam öykülerini sizlerle paylaşıyoruz Öykülerimiz, öykülerimizin kahramanlarını konuk ediyoruz programımızda ve e, kahramanlarımızdan dinliyoruz. Bu öykülerin kahramanlarından dinliyoruz yaşam öykülerini. Bayram günde de bu güzel bayram günde de çok özel bir konuğumuz bizlerle birlikte ve kendisinin yaşam öyküsünü dinlemek için biz sabırsızlanıyoruz. Bakalım bu güzel günde sizlerle nasıl bir hikayeyi buluşturuyoruz bugün. Konuğumuz sevgili Ayhan Tokgöz. Ayhan hocam demek istiyorum izninizle. Ayhan hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyi misiniz? İyiyiz, teşekkürler. Güzel bir bayram sabahı. İstanbul sessiz ve sakin. Ne güzel. İyi bayramlar diliyoruz hocam size de. Ve sormak istiyorum. Ee, yaşam öykünüzü bizlerle paylaştığınız için de teşekkür ediyorum ve sormak istiyorum. Ayhan Tökgöz'ün yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı? Ee, Ayhan Tökgöz'ün e, yaşam öyküsü e, Manisa'nın 48 e, ilçesinde. Ee, bir Nisan e, ayı e, çiçekler açtığı zaman başladı e, Nisan 1954'te e, 40 ayda başladı e, baba subay e, anne ev hanımı işte bir abla bir ağabey e, doğumdan bir, bir iki ay sonra da babamın görevi yaptığı Eğridir e, kasabasına Isparta Eğridir'e e, dönüldü dönülmüş Sonra Eğirdir'de geçen bir kısa bir çocukluk fakat çok güzel bir dua o zamanlar bu kadar kirlenme bu kadar duanın tahribatı yok çok muhteşem bir ortam oradan kısa bir İstanbul İstanbul'dan da Adapazarı. Hocam herhalde memur, subay çocuklarının, öğretmen çocuklarının kaderi bu. Çocuklukta hep farklı farklı şehirler. Bu tabii ilk duyduğumuzda bağ kurmak, kök salmak gibi terimlerle düşündüğümüzde sürekli bir yere ait hissetmeme, memleket olarak hissetmeme gibi düşünülse de aslında bir yandan da çok büyük zenginlik. Farklı farklı coğrafyalar, farklı kültürler, farklı yaşamlar. Siz geriye dönüp baktığınızda nasıl görüyorsunuz o yılları, o çocukluk yılları size ne kazandırdı? Ya yani ben geçirdi? ben bunu biraz kısa yaşadım şöyle yani e, işte 40 kaç eğridir İstanbul Adapazarı pazarı gibi fakat mesela ablam lisenin 3 sınıfını üç değişik şekilde okumuştu <gülüyor> ee, onlar için biraz daha ağırdı Çünkü ada döndüğümüzde babam emekli oldu 1960'ta ben ilkokulu Adapazarı'nda okudum. Ee, i̇lkokulu bitirdiğimde de ablamın yönlendirmesiyle Galatasaray Lisesi'nin sınavlarına girdim. Hiç haberimiz olmayan, bilmediğimiz bir olaydı. Ee, bu hayatında iki tane, üç tane dönüm noktası varsa eğer bunlardan bir tanesi bu. Yani Adapazarı'nda normal bir e, merkez ortaokuluna devam edecekken e, sınava girip Galatasaray Lisesi'ne başlamak Gerçekten hayatımda bir dönüm noktası oldu. Peki Galatasaray, Galatasaray Lisesi'ne gelince e, o geliş hikayeniz nasıldı? Geldikten sonra farklı bir şehirdesiniz. E, bir anda İstanbul, Büyükşehir, Galatasaray Lisesi gibi bir okul. Evet. <gülüyor> Şöyle daha baştan sınavda bile bir sıkıntı oldu. Çünkü bizim okuduğumuz okul, yani Atapazan'ın biraz dışındaydık. Bir köy ilkokulu diyebiliriz. İstat Paşa ilkokulu. Orada bizim hiç böyle çoktan seçmeli e, şeyler, sorular falan yoktu. E, çoktan seçmeli sınavın nasıl olduğunu, işte kağıtlarının bile nasıl doldurduğunu bilmiyorduk. Bu nedenle çok iyi bir müfredin yardım etmesi, rezi yani şey e, sınav denetmeni yardımcı olmasa muhtemelen sınavı geçemeyecektik. E, ama geçtik ve büyük şehre gelmek sayeden bütün hayatımı değiştirdi. Tek başına yatılı okuyordum. Ee, i̇lk günler biraz çok sıkıntılı, aileden kopuş, zaman zaman e, saklanarak ağlamalar. Ama bu tabii olgunlaşmada çok büyük bir e, katkı sağladı. Evet. Peki okul hayatı nasıl devam etti Galatasaray Gisesi'nde? Ee, vallahi çok keyifliydi. Yani birçok çocuk tabi okul sırasında hani şey yapar, e, ya ne kadar zor şudur budur. Bizde ortamın çok güzel olması, dostlukların, uzun vadeli dostlukların kurulmaya başlaması, çok keyifli bir ortamda yabancı dil öğrenmek, yabancı dilde derslere girmek. çok ya yani beni uçurmuştu o zaman. Çok keyifli dostluklar oluştu ki bak ileride vakfın kurulmasında bu dostlukların bize çok büyük bir desteği olduğunu göreceğiz hep beraber. Ee, böylelikle yatılı olarak e, e, devam ettim Kalsa Lisesi'nde ve ikinci önemli olay oldu hayatımda bir burs kazanarak AFS diye bir e, şey vardır e, American Field Service yani e, şey öğrenci mübadele, öğrenci değişim programı o, o, ona başvurdum ve Amerika Birleşik Devletleri'nde lise 3'ü okudum. Bu da o, başka o bir hayatımdaki... şey yani diyorsunuz hayatınızda. Evet bu ikinci dönüm noktası ee, yani Fransız kültürü Galatasaray Sesi hani Avrupa'yı bir kültür diyelim yani Türk-Avrupa kültür karışımı oradan birden Amerika'ya zıplamak 1971 ve oradaki e, okulda son sınıfı okuyup oradan mezun oldum orada gerçekten büyük bir şey yaşadım ee, olumlu anlamda kültürel bir şok veya sürpriz yaşadım ve ee, Örneğin geri dönüşüme çok önem vermem, bu şeyde oldu, bu deneyimde oldu. Hayata bambaşka açılardan bakabilmem, bu deneyimde oldu. Ee, orada gittiğimde çünkü 1971 Türkiye'si ile 1971 Amerika arasında çok ciddi farklar vardı, evet. çok ciddi. Ee, orada yani bu kadar zengin nispeten ülkenin bu kadar ciddi bir şekilde geri dönüşüm yapması beni çok etkiledi. Küçücük bir kasabada her pazartesi günü bütün kağıt atıklar kapının önüne koyuluyor. Düzenli bir şekilde bir sivil toplum kuruluşu bunları topluyor. Her perşembe cam, plastik ve diğer atıklar kapının önüne koyuluyor geri dönüşüm için bunlar toplanıyor. Bu kadar zengin bir ülkenin kaynaklarına bu kadar sahip çıkması, doğasına bu kadar sahip çıkması beni çok etkiledi bir de tabi Amerikan eğitimi Galatasaray eğitimden çok farklıydı orada çeşitli sportif faaliyetler kültürel faaliyetler hatta kısa bir film de yaptım çok kısa değil bir, değil komik bir <gülüyor> film yaptım yani her şeyin yapılabileceğini ve her şeyin mümkün olduğu duygusunu iyice güzelleştirdim diye düşünüyorum peki bu duygularla Amerika'da lise hayatı bitti mezun oldunuz sonra ne oldu evet sonra döndüm Galatasaray yeniden Galatasaray'ı bitirmek istiyordum ee, bir sene daha Galatasaray'da okudum. Galatasaray'da Lisesi 4 senedir. Evet. Ama Amerika'da da 4. sınıf okumuştum. Oradan diploma almıştım. Bir de Galatasaray'sız diploması aldım ve e, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ne başladım. <gülüyor> Niye Ortadoğu Teknik Üniversitesi? Çünkü o sene 1973 yılıydı. Ee, sınav soruları çalınması gibi bir olay olmuştu. Merkez sınavıyla ODTÜ'nün Ortadoğu Teknik'in sınavları ayrıydı. O yüzden bir süre Orta Doğu Teknik'te okuyup sınavlar yenilince İstanbul Tıp Fakültesi'ne geri döndüm ve hekimlik yolunda yürümeye başladım. O da çok enteresan bir deneyimdir. Yani e, makine de okudum e, Orta Doğu'da. E, yani bir midterm geçirdik 3 ay falan orada okudum. O da bambaşka bir deneyimdi benim için. Sonra şeye döndük e, Çapa Tıp İstanbul Tıp Fakültesi'ne ve e, 1979'da da İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdim. Fakat bu arada çok farklı olarak işte bir gençlik aşkı ve evliliği yaşadım. Ne güzel. Fakültede ve dördüncü sınıfta oğlum oldu. Mehmet Tokgöz. Bu da enteresan bir gerçekten bir deneyim oldu. Tıp fakültesi sırasında okurken çok değerli kardeşlerim ve arkadaşlarımdan bazılarıyla işte Belçika, Fransa ve İngiltere'de Öyle yurt dışı stajlarda bulunup o şey deneyimini fakülte deneyimini zenginleştirdik. Ve gün geldi tıp fakültesinden mezun oldunuz hocam. Evet. 1979'da. Doktor dönemin başladı. Evet. mezun olduktan sonra doktor olduktan sonra nasıl bir öykü de başladı sizin için? Ee, ben e, iç hastalıklar uzmanı olmak istiyordum fakülteye girdiğimden beri e, iç hastalıkları tıbbın çok temel bir e, uzmanlıklarıdır. Ee, işte 79'da mezun oldum ee, Paşa Tıp Fakültesinde e, iç hastalıkları e, uzmanlığı eğitimine başladım oraya girdiğimde önce e, bir akademik kariyer düşünüyordum sonra bunun fikrimden vazgeçtim ve bir vakıf kurma fikri çok ön plana çıktı ee, böylelikle insanlara daha faydalı olabileceğimize e, daha farklı bir şeyler yaratabileceğimize farklar, e, farklı bir şeyler yapabileceğimize inanıp arkadaşlarla içsas boyunca tartışa konuşa tartışa konuşa bir vakıf kurma fikrine iyice eğildik. Eee 83'te bitti. Askere gittik. Ankara, Ankara'dan sonra mecbur hizmet Hakkari, sonra mecbur hizmet arkasından da şeye döndük İstanbul'a. Döndü şey Cebze'ye geldim kurayla geldim. Yine mecburizmetin devamı olarak. Hakkari deneyimim de çok enteresan bir deneyimdi. Çok farklıydı. Bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Rehberlik yaptım bir süre. Türkiye'de, Fransızca ve İngilizce. Hangi dönemde hocam bu? 1974-1989 yani bir 15 sene, 14 sene Türkiye'nin aşağı yukarı her yerinde yani 3-4 vilayet ayrı içerisinde rehberlik yapıp hem dostlara, ziyaretçilere, turistlere Türkiye'yi tanıtıp hem de kendim eğitilerek, gezerek Türkiye'nin hemen hemen her yerini görmüş olma şansına kavuştum. Öğrencilik yıllarında bir yandan rehberlik yapıyorsunuz ve aslında dediğiniz gibi Türkiye'yi, farklı coğrafyaları, farklı şehirleri geziyorsunuz. Bir yandan da e, iç hastalıkları uzmanlığı eğitiminde, ihtisas eğitiminizdeyken acaba insanlara nasıl daha fazla faydalı olurum? Bir vakıf mı kurmam kursak arkadaşlarımla daha iyi yoksa akademik kariyerim devam etsem? Bu tartışmalar sonunda bir vakıf kurmaya karar veriyorsunuz ama dediğiniz gibi öncesinde zorunlu hizmetinizi hakkerde tamamlıyorsunuz. Sonra devamında Gebze'ye geliyorsunuz. Gebze'de zorunlu hizmetini tamamlamış, Gebze'ye dönmüş Ayhan gözün yaşamı nasıl devam etti? Şöyle o da enteresan bir şey. Şimdi bakanlık Gebze'de devlet hastanesi kurmaya karar vermiş. Ama Sağlık Bakanlığı yani kağıt üzerinde oradaki en büyük sağlık ocağını devlet hastanesi yapmış. Ee, bir gidiyorum Gebze'ye soruyorum. Yani elinde görev kağıdı var. Ee, nerede hastane falan herkes diyor ki burada hastane yok. Yani burada e, sağlık ocağımız var merkeze. Oraya gidiyorum ve gerçekten bir sağlık ocağını... E, Sağlık Bakanlığımız devlet hastanesi haline çevirmiş bir diş hekimimiz vardı çok değerli kardeşimiz dört adet prasyon hekim kardeşimiz vardı böyle altmış kadar hemşire ebe sağlık memuru personelimiz vardı oraya atanan ilk uzman da ben olduğum için iç hastalık uzmanı otomatik olarak yani hiçbir böyle politik olarak değil başka türlü değil ilk uzman olduğum için de baş oldum otomatik olarak. Evet. çok enteresan oldu Gebze şöyle çok değerli bir e, belediye başkanı Bülent Atasayan yine çok çok değerli bir kaymakam Atilla Yasa e, belediye başkanı söz vermiş e, o seçim döneminde işte burada hastane kuracağız hastane sağlık ocağı hastaneye olacak ve artık hastane kapanmayacak çünkü sağlık ocağı saat beşte kapanıyor. Hiçbir resmi sağlık kuruluşu kalmıyordu Gebze'de o dönemde. Dolayısıyla çok tatlı bir belediye başkanı, inanılmaz tatlı Bülent Atasayan, inanılmaz bir kaymakam Atilla Yasa, ben Başhekim Ayhan Tokgöz, üçlü el alem voltram oluşturduk ve 17 ayda 60 yataklı bir hastaneye çevirdik e, sağlık ocağını. Ee, ve Gebze'nin ilk devlet hastanesi 1987 Ekim ayında faaliyetine başladı. Tabi benden sonra başka uzman kardeşlerimiz geldi. Ee, Savaş Bey vardı, Genel Cerrah. Ee, ürolog hocamız vardı, abimiz vardı. Kadın doğumcumuz geldi. Çeşitli kardeşlerimiz geldi ve artık hastane e, Ekim e, 1987'den sonra faaliyetine başladı. Benim için de en büyük gururdu bu kadar yani millette e, bize okuttu Türkiye Cumhuriyeti e, Galatasaray'da okuttu fakültede okuttu e, çok emek verdi hocalarımız e, bir hastane kurup yani borcumuz varsa milletimize devletimize onun bir kısmını ödeme imkanımız oldu diye düşünerek e, hastanede çalıştım hastaneyi açtıktan bir sene sonra hastane oturduktan bir sene sonra da istifa etti ve vakıf zaten kurulmuştu. O arada yani Paşekimken 1986 yılında e, hastane şeyi, Lokman Hekim Sağlık Vakfı'nı dört uzman kardeşimle beraber dördü de İstanbul Tıp mezunu e, kardeşimle beraber Lokman Hekim Sağlık Vakfı'nı kurduk. Lokman Hekim Sağlık Vakfı'nın Birazcık kuruluşuna gelelim istiyorum aslında hocam. yani Neden kurulduğuna, kuruluş felsefesine gelmek istiyorum. Siz Gebze'de bambaşka bir deneyim yaşıyorsunuz ve az önce de söylediğiniz gibi yerel yöneticilerle beraber, e, yöredeki insanların desteğiyle beraber e, yoktan aslında bir hastane var ediyorsunuz. Bir sağlık çocuğunu büyüterek bir devlet hastanesi haline dönüştürüyorsunuz. Ama bir yandan da e, Lokman İlkin Sağlık Vakfı'nın kuruluşunun temelleri atılıyor. Zihninizde o oluşum sürecini yaşıyorsunuz. Böyle bir vakıfa neden ihtiyaç duyuldu ve neden kurdunuz diye sormak istiyorum aslında. Şöyle biz daha yaparken o zaman Türkiye'nin imkanları kısıtlıydı nispeten. İhsas yaparken böyle gece saat 1'de 2'de hastaneye gelip Cerrahpaşa'ya mesela bazı önemli dallarda mesela gözde, kulak-burun-boğaz, göz nöroloji, iç hastalıkları bunlar da sabahtan itibaren sıraya girerdi insanlar ve bu insanlar Anadolu'dan, uzaktan gelenler de olurdu. Yani insanların e, çok ciddi bir sağlık hizmetine özellikle imkanı olmayan insanlar ciddi bir sağlık hizmetine ihtiyacı vardı. Bizim amacımız da Tabii ki yine aile, çoluk çocuk yani ürettiklerimizin bir kısmını da kendi çıkarımıza yani işte geçin, çoluk çocuk yiyecek eğitim şubu ama ciddi bir kısmıyla da vakti destekleyerek insanlara özellikle maddi gücü yetersiz olan insanlara bir hizmet verebiliriz diye düşündük ve buna e, karar verdik. Yani dedi ki enerjimizin yarısını kendi çıkarlarımız için Diğer yarısını, enerjimizin, bilgimizin, zamanımızın diğer yarısını da fakir hastalar için kullanalım diye düşündük. Doktor Aydın Arıcı şu anda Yale'de Amerika'da Yale Üniversitesi'nde kadın doğumda bölüm Başkanı. Doktor İrfan Gökçay şu anda profesör ortopedi ok meydanında ve Profesör Doktor Gülbin Gökçay çocuk hastalıkları şu anda İstanbul Tıp Fakültesi'nde Dört uzman hekim olarak o zaman yani e, bu vakıf kuruluşuna adım attık ve kurduk vakfı. Peki sonrasında neler yaptınız, yaşam öykünüz nasıl devam etti hocam? Vallahi işte 1987'de daha baş hekimken e, Gebze Beylikbağı gece konulu bölgesinde bir gece konulu dükkan kiralayarak orada hasta bakmaya başladık. Ee, ilk gün 7 Temmuz 1987'de ilk hastamıza baktık ee, sonra gün ve gün başvuran hasta sayıları arttı İnsanlar ciddi bir ilgi e, bilgi ve bakım ve teşhis e, olanakları bulduklarında çok ilgi gösterdiler o zaman bir paket, malbu, bir paket sigara 1200 lira civarındaydı biz de 1200 liraya muayene ediyorduk Parası olan insanları. Parası olmayan insanlardan para almıyorduk. Ama e, Raic hakkında bilgi vermek için bunu söylüyorum. Evet. Sonra diğer arkadaşlar katıldılar. Hocam Başka, burada altın çizmek istiyorum. Vakıf hastanesi dediğimiz için dinleyicilerimiz o dönem vakıf hastanesini şu anki özel hastaneler gibi de düşünmüş olabilirler. Altın bir kere daha çizmek istiyorum. Aslında burada yapmak istediğiniz şey tam da gerçekten bir vakıf hastanesi. Parası olmayan sağlık hizmetine ihtiyacı olan bireylerin çok cüzi rakamlarla temsili rakamlarla e, e, gelip e, sağlık hizmeti alabileceği parası olmayanlardan para dahi alınmayan bir hastane kuruyorsunuz ve onu da yine Gebze'de kendi imkanlarınızda bulduğunuz e, bir gezi konduyu e, evirerek başka bir hale getirerek başlatıyorsunuz hikayeyi. Çok doğru söylediniz ee, hocam şeyi e, durumu. Burada şöyle e, hastane değil o aslında bir poliklinik. Hmm. Yani e, full time gibi bir iç hastalıklı uzmanı var doktor Mehmet Yalçınkaya. Halen Vakfımız mütevelliyet üyesi ve çok emek vermiştir. Doktor Süheyla Hanım hmm. e, ben ve dışarıdan gelen e, bize destek olan e, ve kurucularımız İrfan Gökçay'ı e, Gülbin Gökçay, Aydın Arıcı o küçücük gece poliklinikte tavanından böyle sular damlayan 90 metrekarelik poliklinikte bu işe başladık. İlk gün 3 hasta, ikinci gün 7 hasta sonra günde 30 hasta, sonra giderek sayı artmaya başladı ve biz artık bir hastaneye ihtiyacı olduğunu düşünüp belediyeye başvurduk ve bir e, hastane inşaatına başladık. Bir küçük hastane inşaatına başladık. 21 yataklı. 1989 yılında. Hocam süremiz de hızla ilerliyor. Son 5 katkı içerisindeyiz O yüzden anlatacak o kadar çok güzel şey var ki bu hikayenin devamında. Hızlıca aktarmamızı rica ediyorum. Sözü daha çok size bırakıyorum şu an itibariyle. Tamam. E, işte hastane inşaatına başladık 1989'da ve aynı zamanda geri dönüşüme başladık. Bir eşe dostla haber verip Kağıt, plastik, naylon gibi atıkları toplayıp başka bir kaynak üretmeye çalıştık. Bir taraftan da hastane inşaatı. Orada şöyle bir hata yaptık. Hastane inşaatını tamamlamak için kredi almadık. Borçtan, krediden korkuyorduk. Para geldiği zaman inşaat devam ediyoruz. Para bittiği zaman bırakıyoruz. Mesela duvar örüyoruz. Para bitti bırakıyoruz. Yeniden bağış geliyor sıva yapıyoruz. Bırakıyoruz, yeniden bağış geliyor işte boya yapıyoruz gibi. Yavaş yavaş 10 senelik bir süreç oldu. O biraz hataydı çünkü çok uzadı hastane inşaatı. 10 yılda bitti inşaat. Ama borçlanmadan, kimseye boynumuzu bükmeden, kendi dostları kendi değil tabi dostlarımızın kaynaklarıyla bağış toplayarak hastane inşaatını 1989'da başlayıp 1999'da bitirdik. Burada çok önemli olan şey bir gecekondu mahallesi'nin ortasında olmasıydı bu hastanenin. Çünkü o zaman çünkü insanlar rahatlıkla evlerinden çıkıp yürüme mesafesinde hastaneye başvurabiliyorlar ve sorunlarını çözüyorlar. Sonuçta şöyle bir rakama ulaştık. Biz 2012 yılında hastane faaliyetini durdurduk maddi yetersizlik nedeniyle. Dolayısıyla 1987. 2012 arasında yaklaşık 700 bin hastaya baktık. Bunların içinden 235 binden hiçbir ücret alınmadı ama sadece muayene değil. Muayene, ultrason, kemik ölçümü, tahlil, röntgen her şey dahil hiç ücret almadan 235 bin hastaya da baktık. Diğerlerde de demin ifade ettiğim gibi oldukça düşük ve sembolik düzeyde. E, Gelir, ücret ödüyorlardı. Dolayısıyla o bölümüyle yaptıklarımızın çok mutluyuz. Biraz hızlı geçmek adına devam evet, ediyorum. Evet, hocam. Son dayanıklarımız tamam. artık. 2012'de bu faaliyeti durdurunca hasta bakma faaliyetimiz. Hala bakıyoruz, tek tük hastalara devam ediyoruz parasız bakmaya. Tıp öreçlerine burs vermeye başladık. Biz artık yeterince hizmet verdik, 25 yıl az bir süre değil, 1987-2012. Artık iyi hekimler, fakire değer veren hekimler yetişsinler ve onlar baksınlar e, hastalığımıza diye. E, şu anda 106 öğrencimiz var, tıp öğrencisi. Ağırlıklı e, İstanbul Tıp, Cerah Paşa, Marmara, Kocaeli e, ve Türkiye'nin yine bazı yerlerinde. Bu kardeşlerimiz size sadece maddi destek değil, aynı zamanda çeşitli sosyal faaliyetler, turizm ve çeşitli faaliyetlerle, eğitim seminerleriyle destek olmaya çalışıyoruz ki fikri hür, vicdanı hür, hastasına hizmet etmekten keyif alan hekimler yetişsin diye. Hayatını, ömrünü, hikayesini herhalde sağlık sektörüne e, imkanı olmayan insanların da sağlık e, hizmetlerine erişimini adamış. Ve bugün de söylediğiniz gibi e, kendisi gibi aslında, kendisi ve arkadaşları gibi Lokman Hekim Sağlık Vakfı'nı kuran e, o değerli doktorlar gibi bu örnekleri çoğaltabilmek için tıp öğrencilerine burs veren Lokman Hekim Sağlık Vakfı'nın kurucusu Ayhan Tokyos hocamız bizlerle birlikte. Hocam son sorum e, geriye dönüp baktığınızda yaşama öykünüze ve geleceğe yönelik planlarınızı da düşünerek ne söylemek isterseniz son söz dinleyicilerimize? Ee, herkes bir şeyler yapabilir Türkiye için. Herkes. imkan Diyorlar ki zengin olsa biz de yapar. Yok öyle bir şey yok. Yani birisi kalkar bir lira destekleri, Birisi kalkar üç kilo baş e, kağıt verebilir geri dönüşüm. Öteki kalkar başka bir şey yapar. Öteki bilgi verir. Yani herkes herkes Türkiye için bir şeyler yapabilir. Politik e, irade ne olursa olsun... Dünya şartları ne olursa olsun bu memleket için yapabileceğimiz şeyler var. Her birimizin var. Hiç umudu kesmemek lazım. Hocam çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Çok sağ olun bugün programımıza konuk olduğunuz yaşam öykünüzü bizlerle paylaştınız. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi bayramlar. Çok teşekkürler. Evet efendim bugün programımızın konuğu sevgili Ayhan Tokyos hocamızdı. Yaşam öyküsünü dinledik. Kendisini az önce de söylediğim gibi... E, sağlık sektöründe e, sağlık hizmetine erişemeyen insanların sağlık hizmetlerine erişebilmesine ve kendisi gibi ilham veren doktorların yetişmesine adamış özel bir yaşam öyküsüydü. İki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde bizler yine kentin gizli Ölkeleri programı programıyla sizlerle birlikte olacağız. Tekrar görüşünceye dek ben Kenan Doğan, programı istatımız Tuğçe Günalan ve teknik masadaki açık radyo çalışanı değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere iyi bayramlar diliyoruz, sağlıklı bayramlar diliyoruz, hoşçakalın diyoruz.